Bilal'le yararlı sanat arşivinde 569 numarayla yer alan Crafted in İstanbul projesi üzerine konuşacağız. Biraz böyle projeyi tanıtarak başlamak istiyoruz. Bize böyle kısaca Crafted in İstanbul projesi nedir, nasıl başladı anlatabilir misin? Tabii Crafted in İstanbul projesi kabaca İstanbul'daki zanaatkarlığının görünebilirliğini ve ulaşılabilirliğini üzerine yapılmış bir proje. Bir haritalandırma projesi daha doğrusu. Crafted in Istanbul projesi 2012 yılında İTÜ'de tas bölümünde yüksek lisans yaparken Mapping Design in Istanbul ders kapsamında sunulmuş basit bir ders projesiydi. Sonrasında zanaatkarları olan ilgim ve araştırmam devam ettikçe proje gelişti ve Crafted in Istanbul çıktı. Üç kişinin dayanışmasıyla birlikte. Beraber ders aldığımız yine Seda ve Barış'la birlikte ortaklaşık kurduğumuz ve geliştirdiğimiz bir proje oldu. Bir haritalama yapıyorsunuz galiba değil mi? Ee, proje aslında şey zanaatkarların bugünkü ve gelecekteki ekonomik ve kültürel potansiyelini gösterip bu potansiyeli daha görünülebilir ve ulaşılabilir kılmak adına haritalandırmayı bir yöntem olarak seçen Hı -hı. bir proje. Ee, sokak sokak dolaşıp zanaatkarlarının belgelerini harit, e, bilgilerini alıp fotoğraflanıp ...online bir database'e ve harita sistemine yüklenmesi... ...ve bunu herkes açık bir şekilde paylaşılması üzerine. <gülüyor> Peki projenin şu anki durumu ne? Güncellemeye devam ediyor musunuz? Kaç sanatkarın bilgisine erişmek mümkün? Web sitesi e, craftedinistanbul.com e, İsmi maalesef hala İngilizce. E, proje... Projenin hiç bu kadar büyüceğini düşünmedik aslında... ...başlarken de. E, bir anda proje... ...çok fazla büyüdü. Bizim kontrol edemeyeceğimiz derecede büyüdü. Ee, proje şu an aktif bir şekilde data girişi yok. Ama güncel mi derseniz hala birçok kişi kullanıyor. Proje Hı -hı. hakkında hala yazılar yazılıyor. Ee, ve birçok kişinin zanaatkarları olan yönelimine dair bir araç olarak kullanıldığı için... ...bir yönden aktif diyebilirim. Fakat bir araç olarak tasarlanan site güncel data girişi olmadığı için çok da güncel diyemeyiz aslında. Ka kaç zanaatkar var ve ne tür işlerle uğraşan zanaatkarları bulmak mümkün? O ya da onlara dair bilgileri bulmak mümkün bu site aracılığıyla. Aa, site aslında bir pilot projeydi. Aa, hala bir pilot proje. Aa, site başlangıcında aslında Zanaatkarları sınıflandırırken malzeme odaklı sınıflandırdık. Çünkü üretim amaçlı bir araç olabilmesi için tasarlandı bu site. Hı hı. Bir üreticinin, yaratıcı endüstride daha doğrusu çalışan bir kişinin zanaatkara ulaşmadan önceki soru ise üretmek istediği malzemenin cinsi ne olmalıdır diye düşündük. Hı hı. ve O yüzden önce malzeme cinslerine karar verdik ve 7 sınıfa ayrıldı malzemeler. Sonra bu her bir malzemeyle çalışan zanaatka, zanaat dalları belirlendi. Neydi o 7 sınıf? Ee, bunlar arasında taş vardı, metal vardı, ahşap var, tekstil cam var. var, cam var. Hmm. Pl Plastik? ...falan gibi bir şey Plastik var. yok ama sanırsam o iki taneyi çıkartamayacağım <gülüyor> azıcık. <önce. gülüyor> <gülüyor> ama web sitesinde mümkün <gülüyor> var yani bunlar. Peki veri girişi herkese açık mı yoksa siz sadece proje ekibi olarak mı giriyorsunuz? Sadece proje ekibi veri girişini sağlıyordu. Um, Craftedin İstanbul aslında üç aşamalı olarak tasarlandı. Önce manifesto uh, tasarlandı. Manifesto'nun yayınlanmasıyla birlikte... Acaba bu alana bir tek biz mi ilgiliyiz? Bizim dışımızda başka ilgili kişiler de mi var? Bunu tespit etmekti amaç. Aynı zamanda projenin başlayabilmesi için de bir ön enerjiydi. Çünkü şey, yeterince kişiyi ikna edemiyordum o süreçte. <gülüyor> ekip dahi. <gülüyor> Aa, sonrasında ilk hafta manifesto inandıktan sonra şöyle bir karar almıştık. Aa, 50 kişiyi geçerse yani bize mail bırakan devam edeceğiz biz bu projeye. Manifesto'nun temel iddiası, argümanı neydi peki? Belki onu da söylemek iyi olabilir. Manifesto'nun temel iddiası aslında şey de, bu zanaatkarları olan ilk ilgi gösteren proje değil, üzerine çalışan ilk proje değil. Fakat şimdiki yapılan birçok proje zanaat kavramının romantize edilmesi üzerine dayanıyordu ve buradaki gelecek potansiyelleri üzerinden çok daha aktif projeler yer almıyordu. <gülüyor> Bence projenin büyük farkı bu oldu. Biz yani romantizasyonu en başına koyduk bu manifestoda. Yani bu romantizasyonla bu iş gitmez dedik neredeyse. Sonrasında da yeni potansiyellerden bahsedip ihtimallerden bahsettik. Ve bu ihtimallere dahil olmak ister misiniz gibisinden bir çağrı yaptık. <gülüyor> ve sonrasında ilk haftada 800'den fazla kişi e-mailini bıraktı. <gülüyor> ve biz de şey... Tamam, projeyi bizden başka ilgili kişiler de var dedik ve ikinci aşamayı pilot projeye başladık. <gülüyor> ee, pilot projeye başlayınca tabii proje iyice dallandı, budaklandı, birçok engelle karşılaştık. Aa, sonraki süreçte ise daha interaktif bir yapının geliştirilmesi söz konusuydu. Bu da tam sizin sorduğunuz soru, veri girişini kim yapabiliyor, sadece ana ekip mi yapabiliyor İkinci fazı geçtikten sonra aslında herkesin veri girişini yapabildiği ve bir kontrol mekanizması sayesinde kolektif bir bilginin oluşabildiği bir havuz oluşturulmaya çalışılıyordu. <gülüyor> Bunun altyapı çalışmaları falan yapıldı fakat proje şimdi kadar hiçbir destek almadı, Herhangi bir destek başvurusunda da bulunulmadı yani ekonomik olarak. Sadece bu üç kişinin bireysel emekleri ve çabasıyla yol aldı. Ee, ve üçüncü fazı geçemedik. Ondan sonra bir Peki şimdiye kadar kimler kullandı bu projeyi? Yani bilgi var mı buna dair elinizde? Ya da işte proje amaçından faydayı sağladı mı? Ee, bence bu soru biraz şey, kritik bir soru oluyor ve çok da tespit etmesi mümkün değil. Yani fayda unsurundan bahsettiğimizde böyle e, tespit edilemeyen bir fayda unsuru söz konusu <gülüyor> bu tür sosyal projelerde. Evet. Fiziksel işte somut şeylere, verilere baktığımızda yaklaşık 1500 tane kadar kullanıcısı var. Bu 1500 kullanıcı bir sürü farklı mesleklerden giriliyor. Hı hı. Fakat bunlardan kaç tanesi bu zanaatkarlarla iş yaptı ve geri dönüşleri ne oldu buna dair bir geri besleme sistemimiz yok. Hı hı. O yüzden bilmiyoruz aslında ne kadar kullanılır. Kendi adıma söyleyebilirim birebir tanıdığım kişiler üzerinden. Ve kendi üretimim üzerinden e, sistem işliyor. Yani zanaatkarlarla üretim yapmak ve bu potansiyelde yeni alanlara açılmak gayet mümkün. Peki kullanıcı profiline dair bir fikriniz var mı veri yoksa da? E, kullanıcılardan şey olabildiğince az bilgi almaya çalıştık. Yani aktif bir şekilde var olabilmesi için bu bilgiye yönelebilmesi için aldığımız bilgiler arasında isim, soyisim, email adresi ve mesleği Hı. vardı sadece. Yani bu yüzden sadece kullanıcı sayısı ve mesleğini ve hangi ne kadar zamanda bir aktif olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Yani yanlış biliyorsam lütfen düzeltmene. Ama kraftedin İstanbul'la beraber temelde dediğin gibi yaratıcı sektörlerde yer alan işte tasarımcı, sanatkar, belki işte sanat kurumu yöneticisi, üreticisi gibi insanlarla. Ee, ...bir tür daha geleneksel bir bilgiye sahip olan zanaatkarları birbirine dokundurmaya, temas ettirmeye ve birlikte üretmelerini sağlamaya çalışıyorsun. Aynen. Ee, aynı zamanda Crafted Istanbul bir proje olarak ikinci tasarım bir de yer aldı. Ee, bu anlamda aslında işte tasarım, zanaat, sanat arasındaki böyle muğlak bir alanda yer alıyordu diyebiliriz. Diyeyim. Farklı yerlere de temas eden bir yanı da var. Bu şey, tasarım ve zanaat ilişkisini BNR üzerinden deneyimlemek nasıl bir tecrübeydi? O, o nasıl düşündün? Ya da neler öğretti size o tecrübe? Yani şimdi BNR bir defa şey, inanılmaz bir görünürlük sağlıyor projenize. Birçok farklı disiplinden kişinin projenizi görmesini sağlıyor. Projeye ilk başta BNR'i sunduğumuzda, BNR zaten şey, 2000'de takip ettiği, bildiği bir projeydi. Çok sevindiyorum. Bizim başvurumuzdan. Ee, Crafted İstanbul altında bir sürü yeni projeyi de barındıran aslında. Bir sürü parçalı projeden oluşuyor. Ve e, BNL sürecinde de bu parçalı projelerden bir tanesini gerçekleştirme şansı bulduk. Hmm. Neydi o? O da şöyle, zanaatkarın aslında geleneksel algısıyla sıkışıp kalmasıydı. Şöyle bir şey var. Bugün zanaatkarla üretim yapma fikri tasarımcıya ya da yeni jenerasyondan bir kişinin aklına ancak geleneksel bir form içeriyorsa o ürün tasarımı aklımıza geliyor zanaatkarla çalışmak. Çünkü zan geleneksel imgesiyle Hı -hı. sınırlandırılmış, kıstırılmış bir durumda zanaatkar. Oysa oraya yeni bir tanım getirilmesi gerekiyor diye yola çıktım. Ve şey, yani zanaatkar aslında master of the material dedik. Yani malzemenin ustasıdır. Hı -hı. Yani birçok açıdan baktığınızda... Üç boyutlu printer'dan bile daha iyi ustalar. Çünkü yani teknik bir çizim gerektirmeksizin sadece el ve ufak çizimlerle tarif edebiliyorsunuz e, ustaya, e, işe. Ve dedik ki bu süreçte de o zaman biz bu üretim potansiyelini bu açıdan gösterelim. E, ve bir kıstas koyduk tasarlanacak ürünlere. Ee, geleneksel algısından uzak bugünün estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri tasarlayıp bunları ustalarla birlikte üretmek. Hmm. Ve o bapta iki tane ürün çıktı. Ustaların da ilk defa şahit olduğu daha önce e, üretim tekniği olarak hakim fakat üretim estetiği ve fonksiyonu olarak çok uzak oldukları ürünler çıkarttılar. Hmm. E, tasarımcılarla birlikte ve bu sürecin ııı e, her bir üretim süreci beş de, beşer dakikalık birer e, belgesele de dönüştü. Hı hı. Bunlar da genelde ürünlerle birlikte Sunu. e, sunuldu. Yani tüm taraflar için oldukça öğretici bir deneyim olmuşa benziyor. Hem de karşılıklı bir öğrenme Evet, aslında. evet birlikte öğrenme. Karşılıklı. Biz bu video sürecinde bir de şeye de dikkat etmeye çalıştık. Yani kolay bir üretim süreci değil. Yani her açıdan bir romantizasyondan biraz uzak kalmaya çalıştık. Tamam zanaatkar var, büyük bir potansiyeli var. Ama çalışmak çok da kolay değil. Bakın böyle bir zorlukları da var ama böyle bir potansiyeli de var. Bunu da e, eş düzeyi göstermeye çalıştık. Bir şarkı arasına gitmeden önce sorayım. O videolara erişmek mümkün mü online olarak? E, mümkün. Vimeo'da Crafted in İstanbul'un kendi sayfası var. Oradan iki videoda erişmek mümkün. Şimdi bir o zaman şarkısına gidelim. Ne dinleyeceğiz? E, Gogosh'tan Talat. Talat. Dinliyoruz. چو بهت خواهم گذشتم از کنار قصه خود این که یتیمم از سوت و دم و بود به تماشا ما خودت دارم نگاهی گاهی که زاران سفر چتال خد در انتدا آن حس کردن امک لحظهای بیرونی کو انو چکیتا از درد قربت بیده تو فاریو کشیدہ بشنو ہم سفر ما تن کوی رفته به اجساد خود رسیدی، باهاش توبار زهرتن شاید Sida şer-i hoş Tekrar merhaba. Yararlı Sanat Arşivi'nin ikinci yarısındayız. Bilal Yılmaz bizimle sanatçı ve tasarımlı Crafted İstanbul'dan. İlk kısımda biraz daha Crafted İstanbul nedir üzerine konuştuk. İkinci kısımda da detaylara gireceğiz iyice. Benim sorum aslında biraz bu zanaatkarlığın tam da ilk bölümde bahsettiğim bu romantizasyonla da ilgili. Zanaatkarlığın işte kaybolmaya yüz tutmasını genelde böyle bir sanayileşmeyle, sanayi devrimiyle ilişkilendiriyoruz. Ve aslında böyle bir çok basit bir anlatıda da... Bu zanaatkarlığın sanayi devriminden sonra kaybolduğuna değinen bir anlatı var. Aslında bunun kadar, bunun aksini gösteren zanaatkarların nasıl adapte olduğunu da incelememizi gerektiren de bir süreç var. Buna dair ne söyleyebilirsin? Bu tecrübe sana bu konuyla ilgili neler gösterdi? Aslında sanayi devrimi dediğimiz şey, teknoloji devrimi gibi ülke olarak aslında kaçırdığımız ya da sonundan azıcık yakalayabildiğimiz bir şey ve sanayi devrimi sürecinde... Benim şahit olabildiğim kadarıyla aslında bu sanayi devrinin başında yani zanaatkarlar bu yükü, sanayileşmenin yükünü almış olan kişilerde bir yandan. Çünkü zanaat üretimine baktığınızda bir geleneksel el üretimi var. Onun dışında sanayileşme süreciyle başlayan yarı sanayileşmiş zanaatkar üretimi de Aynen. söz konusu. Mesela sıvama Dediğimiz tekniği aldığımızda o tam bir el üretimi değil yani makinalaşan bir el üretimi <gülüyor> ve aynı zamanda bir çeşit bir seri üretimdir de ee, bu metal sıvama tekniği yani bu tür bir sürü zanaat alanı vardır ve zanaat aslında o kaçırdığımız sanayi devrimi sürecindeki e, sanayileşen o seri üretim bandı modellerinin yükünü birçok zanaatkar tarafından üstlenmiştir yani. Kazanılmıştır aslında. Fakat sonraki süreçte tabii ki sanayileşmeyle zanaatkarlığı tam da karşılaştırma çok mümkün değil. Çünkü biz zanaatkarlığı aslında zamanda yavaş, mekanda ufak bir üretim modeli olarak ele alıyoruz. Sanayileşme ise tam tersi. Büyük hı hı. bir ekonomik ve politik güçle birlikte e, ortaya çıkan bir üretim. Ee, bunun yanında tabii çok bir dayanma şansı yok zanaatkarlığın. Bu hmm. Bir de aslında bunu ele alırken e, e, yurt dışındaki örneklerine de bakmak lazım. Sanayileşme ile birlikte Avrupa'daki zanaatkarlık nasıl değişti? Orada da aynı şeyden mi müzdaripler e, ya da nasıl bir alternatifler üretildi? E, orada bir Almanya örneği var mesela. E, sanayileşmenin en büyük olduğu ülkelerden birinde. E, Zanaatkarlı hocaları kuruluyor. Devlet desteğiyle birlikte ve bu zanaatkar locaları kendi eğitim modellerini yazıyorlar. <gülüyor> Sonrasında bir zanaatkar okulları açılıyor. Ee, bu okullar 3 yıllık okullar oluyor ve yarı sanayide, yarı okulda olacak şekilde e, devam eden bir eğitim modelleri var. Bu 3 senelik eğitim sonunda mezun olan kişiler e, staj edilmiş ya da gezginlik dediğimiz yola başvuruyorlar. Gezginlik 3 yıl sürüyor. Kendi zanaatıyla 3 yıl boyunca dünyayı gezip hangi zanaat alanında profesyonelleşmek istediğine karar veriyorlar. Ee, sonrasında da geri dönüp bir senelik master eğitimini alıp usta oluyorlar. Hmm. Şimdi bu adaptasyon sürecinde böyle bir adaptasyon sürecine Türkiye'de kesinlikle girilmiyor. Ee, onun dışında bir de şey... Geleneğe baktığımızda 13-14 yaşında bir zanaatkarın çırak olarak girmesi söz konusu. Fakat tam o süreçte çocuk yaşta, yani çocuk işçi problemine <gülüyor> e, bir çözüm getirmek için bir yaş sınırı getiriliyor. Fakat buradaki zanaatkar çırakların adaptasyonu söz konusu bile olmuyor. Çünkü bu kültürel ve ekonomik bir değer olarak görünmüyor. <gülüyor> e, bu durumda da böyle şey, bu çalkantı da bu kültürel ayrışmada e, hızla kayboluyor. Senin kendi aslında sanatsal ve tasarım anlamındaki üretimin de işte zanaatkarlık alanının diğer alanlarla arasındaki muğlak sınırda yer alan bir pratik diyebiliriz. Belki biraz kendi pratiğinden bahsederek de bunu anlatabilirsin bize. Yani sen kendi sanatsal üretimini zanaatkarlık karşısında nasıl görüyorsun? Yani sen bir sanatçı mısın, zanaatkâr mısın ya da böyle bir ikilik yok mu senin kafanda? Benim kafamda tam bir böyle ikilik oluşmuş değil aslında. Temel niyetim, yani temel duruşum üretim pratiğine devam edebilmek ve malzeme ve e, üretim üzerindeki ilişkimi sürekli kurabilmek ve oradaki arayışı daha doğrusu. E, zaten ustalara olan ilgim de biraz da buradan geliyor, bu konuya olan ilgim. Sürekli o malzemeye ve üretim tekniklerine olan ilgimden dolayı sürekli bu atölye arayışı ve bunları hazır belgelemişken... ...bu imkanlara başkalarında ulaşabilsin. <gülüyor> ee, yeni potansiyeller bu şekilde daha da... ...fazla kişi tarafından kullanılabilsin üzerinden gidiyor. Ee, kendi üretim pratiğimde şey, kimi zaman şey, fonksiyon daha ön plana çıktığında bu ürün tasarımı oluyor. Ee, konsept daha fazla ön plana çıktığında bu ürün sanat eseri oluyor. Hmm, değişiyor. <gülüyor> Peki son olarak Boğaziçi Üniversitesi ile de birlikte çalışıyorsunuz. Oradaki atölyeyle ilgili neler söyleyebilirsin? Nasıl bir tecrübe? Um, lisansım Boğaziçi Üniversitesi ve Binghamton Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği üzerine. Sonrasında Yüksek Lisansım İstanbul Teknik Üniversitesi e, Endüstri Ürünleri Tasarımı üzerine. 2011 yılında, 2010 yılında New York'tan döndükten sonra 2011 yılında e, bir proje başlatmıştım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Aslında 2010 yılında döndüğümde bir atölye ihtiyacı duyuyordum ve bir açık atölye değil, bir ufak bir manifesto yayınlayıp e, etraftaki tasarımcılar ve sanatçılarla konuşmaya başlamıştım. E, bu manifesto ve projeyle de amaç kolektif bir atölyenin kurulabilmesi mümkün mü? Hı hı. E, herkesin ortak giderlerine ve üretime dahil olduğu bir atölye nasıl olabilirdi? 2011 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü'nün yanında var olan bir odada, restorasyon sonrasında boşa çıkmış bir odada bu projeyi gerçekleştirme şansı buldum. Üniversitedeki eski atölyelerin ım, ve depoların ve aletlerin ulaşım şansı tanındı ve oradaki aletleri bu atölyeye taşıyıp bunları bakımdan geçirip sonra arkadaşlarımızla birlikte burada eğitim vermeye başladık. Sonraki dönemde 3 yıl boyunca temel işte bu zanaatkarlardan edindiğim ve üretim sürecinde edindiğim a, bilgi birikimini ve deneyimini aktarma şansı bulduğum bir atölyeydi. <gülüyor> Burada da aslında bir nebze usta çırak ilişkisini yeniden yorumlamaya çalıştığımız temel sanatsal ve tasarımsal faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz bir atölye. Temelde de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve personeli dahil galiba değil mi? Bu? Aynen. Üniversite sınırları içinde dahil olduğu için. Çok kısa bir baktığımız kaldı. Belki son olarak şeyi sorabilirim ben sana kapatmadan önce. Yeni Slovenya'dan döndün. Orada ne yaptın? Ee, belki ondan bahsedebilirsin bize. Sonrasında veda edeceğiz. Ee, Slovenya'dan ve 12. düzenlenen Işık Festivali'ne, Işık ve Sanat Festivali'ne bir enstelasyonum seçilmişti. Ee, oraya gittim. Önce o enstelasyonumu kurdum. Sonrasında Grafik Müzesi'nde var olan bir enstelasyonum vardı. Onun gerekli onarımını yaptım. <gülüyor> Sonrasında işgal fabrikasında başka bir residence programım vardı. O residence programının genel tasarımında odanın genel tasarımını yaptım. Sonrasında da belediyeye ait oradaki bir sosyal mimarlık projeleriyle ilgilenen bir firmanın bir projesi vardı. Bu da taşınabilir piknik Araçları ve atık malzemelerden tasarlanan taşınabilir piknik araçları. Bunun üzerine bir tasarım yaptım. Sonra da işgaldeki sanatçılarla birlikte bunun üretimine giriştik. O da bitmek üzere. Merelim, Çok teşekkürler Bilal. Bugün <gülüyor> Teşekkür sanatçı ve tasarımcı Bilal Yılmaz ile krafta İstanbul Projesi üzerine konuştuk. Başka bir programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.